''Genç kadın, e, müzikle uğraşır mısınız?'' diye sordu. ''Hayır, ama pek severim.'' Hume tabağın üzerine eğilerek ''İnanmayın ona Bayan Bovari'' dedi. ''Alçak gönüllü olduğundan böyle söylüyor.'' Sonra delikanlıdan yana dönerek ekledi. ''Nasıl olur azizim, geçen gün odanızda koruyucu meleği çok güzel söylüyordunuz.'' Ben de sizi laboratuvardan dinliyordum. Tıpkı bir aktör gibi okuyordunuz bunu doğrusu. Gerçekten Leon eczacının evinde oturuyordu. İkinci katta olan küçük odası alana bakıyordu. Ev sahibinin bu iltifatı karşısında yüzü kızardı. Eczacı ise bu arada doktordan yana dönmüş... Ona birbiri ardına Yoğunville'de oturan başlıca kimseleri sayıyordu. Fıkralar anlatıyor, bilgiler veriyordu. Noterin serveti tam olarak bilinmiyordu. Sonra bir de tuvaş şeyler vardı ki durumu büyük zorluklar yaratıyordu. Emma devam etti. Peki en çok hangi tarz yapıtları seversiniz? Alman müziğini insanı düşlere daldırır da "Ah, İtalyan bestecilerini de tanır mısınız? E, henüz tanımıyorum ama onları da gelecek yıl tanıyacağım. Hukuk öğrenimimi tamamlamak için gidip Paris'te oturacağım da. Eczacı buradan kaçıp giden o zavallı yan oda var ya demin onun hakkında konuşuyordum kocanızla dedi. Adamın yaptığı çılgınlıklar sayesinde Yonville'in en rahat evlerinden birine konacaksınız. Bu evin bir doktor için çok elverişli bir yanı var. Kapılarından biri ağaçlıklı bir yola açılıyor. Bu da insana kimseye görünmeden eve girip çıkma olan anı veriyor. Zaten evde bir aile için gerekli çamaşırlık, mutfak, kiler, salon, yemiş bahçesi filan gibi her şey var. Yan oda masraftan kaçmayan bir adamdı. Bahçenin bitiminde dere kıyısına salt yazın bira içmek için de bir çardak yaptırmıştı. Sonra hanımefendi bahçeyle uğraşmaktan hoşlanıyorsa, Şal, e, karın bahçeyle hiç uğraşmaz dedi. Herkes ona vücudunuzu çalıştırın diye öğüt veriyor ama, o sürekli odasına kapanıp kitap okuyor. Leon, Ben de öleyim dedi. Akşamları rüzgar camları döver lambada yanarken insanın ateşin karşısına geçip bir kitap okuması kadar hoş bir şey var mıdır? Emma Bovary iri siyah gözlerini iyice açıp delikanlıya bakarak değil mi ya dedi. Leon devam etti. İnsan hiçbir şey düşünmez. Saatler gelip geçer. Yerinizden bile kımıldamazsınız ama görür gibi olduğunuz diyarlarda dolaşırsınız ya da serüvenlerin gidişini izlersiniz. Romandaki kişilerle haşır neşir olursunuz. Onların kılıkları altında siz varsınızdır artık. Emma doğru doğru diyordu. Leon sizin de başınıza geldi mi bilmem dedi. Hani insanın kafasında belirsiz bir düşünce yer eder ya da silik karanlık bir hayal belirir. Derken bir de bakarsınız ki kitapta bütün bunlar gayet açık belirli bir biçimde anlatıla vermiştir. Ama evet ben de hissettim bunu diye yanıtladı. Leon işte ben de bunun içindir ki en fazla ozanları severim dedi. Dizeler düz yazıya göre daha duyguludur. İnsanı daha iyi ağlatır. Genç kadın Ama sonunda da insana usanç verir dedi. Şimdi ben tersine bir solukta akıp giden, insanı korkutan serüvenlere bayılıyorum. Günlük yaşamda da rastlanan bayağı kahramanlardan, durgun hislerden nefret ediyorum. Noter katibi de gerçekten böyle yapıtlar insanın yüreğine dokunmadıklarından, sanatın gerçek amacından da uzaklaşmış oluyor galiba yaşamın bin türlü dırıltısı arasında insanın zihninden olsun soylu kişilere temiz sevgilere mutluluk tablolarına dalabilmesi o kadar hoş şeydir ki kendi payıma ben burada toplumdan uzak yaşadığım için tek eğlencem bu ama zaten Yonville'de olanaklar o kadar az ki emma Ve burası da tost gibi herhalde'' dedi. ''Onun için ben daima kiralık roman ve dergi veren bir okuma odasına aboneyimdir.'' Bu son sözleri duyan eczacı yine söze karıştı. ''Hanımefendi, işinize yararsa benim kitaplığımdan da yararlanabilirsiniz'' dedi. Kitaplığımda Voltaire, Russo, Delille, Walter Scott gibi en iyi yazarların yapıtlarıyla... Eko de Fulton gibi koleksiyonlar vardır. Ayrıca bana çeşitli gazeteler de gelir. Bu arada Fanal de Rouen'ı her gün alırım. Busch, Forges, Neufchatel'de çevresi için bu gazetenin muhabiriyim çünkü. İki buçuk saatten beri sofradaydılar. Çünkü hizmetçi artemiz, terliklerini döşeme taşları üzerinde Tembel tembel sürüyerek tabakları bir bir ardına getiriyor, her şeyi unutuyor, hiçbir şeyden anlamıyor, da solununun kapısını da ikide bir aralık bırakıyordu. Mandal'ın ucu da o gidip geldikçe duvara çarpıyordu. Leon bir yandan konuşurken kendi de farkında olmaksızın ayağını bayan Emma Bovary'nin oturduğu sandalyenin çubuklarından birine koymuştu. ''Emma, dimdik duran kıvrımlı bir patiska yakanın üzerine mavi ipekliden küçük bir kravat takmıştı. Yüzünün alt yanı da başka hareketlerine uygun olarak yakıya hafifçe gömülüyor ya da dışarı çıkıyordu. Böylece şarla eczacı konuşurlarken onlar da birbirlerine sokularak dereden tepeden konuşmaya başladılar.'' Böylece gittikçe birbirlerine daha çok yakınlık duymaya başladılar. Paris'te oynanan piyesler, romanatları, yeni kadriller, tanımadıkları dünya, genç kadının oturduğu tost, şimdi bulundukları yoğun yonbil. Yemeğin sonuna kadar her şeyden söz ettiler. Kahveler içildikten sonra Felicite yeni evdeki odayı hazırlamaya gitti Yemektekiler de sofradan kalktılar. Bayan Lefrançois ocağın başında uyuyakalmıştı. Seyis de elinde fenerle evlerine götürmek için Bay ve Bayan Bovary'i bekliyordu. Kızıl saçlarının arasında saman parçaları vardı. Sol bacağı da topaldı. Öbür eline papaz efendinin şemsiyesini aldı. Sonra hep birlikte yola çıktılar. Köy uykuya dalmıştı. Pazar yerinin direklerinin uzun gölgeleri yere vurmuştu. Toprak yaz gecelerinde olduğu gibi kurşuniydi. Doktorun evi handan elli adım ileride olduğu için çok geçmeden herkesin birbirinden ayrılması gerekti. Topluluk dağıldı. Emma daha kapıdan girer girmez sıvaların soğukluğunun ıslak bir bez gibi omuzlarına çöktüğünü hissetti. Duvarlar yeniydi. Merdivenin tahta basamakları gıcır diyordu. 1. kattaki odada pencerelerdeki perdelerden içeriye beyazımsı bir ışık giriyordu. Ağaçların tepeleri daha ileride de sislere yarı gömülmüş çayırlık görünüyordu Ay ışığı altında çayırlıktan dere yatağı boyunca buğular yükseliyordu Odanın ortasında karma karışık bir halde dolaplar, çekmeceler, şişeler, demir çubuklar, yaldızlı değnekler yığılıydı Sandalyelerin üzerlerinde şilteler, döşemenin üzerinde leyanlar sürünüyordu eşyaları getiren iki kişi her şeyi gelişi güzel oraya bırakı vermişlerdi çünkü genç kadın dördüncü kezdir ki yabancı bir yerde yatıyordu. Birincisi rahibe okuluna girdiği gün, ikincisi Tosta geldiği gün, üçüncüsü Bobesarde kaldığı gün, dördüncüsü de buydu. Her seferinde yaşamında yeni bir sayfa açılır gibi olmuştu. Olayların farklı yerlerde hep aynı olabileceklerine inanmıyordu. Sonra yaşadığı dönem kötü olduğuna göre bundan sonra yaşayacağı günler daha iyi olacaktı herhalde. Emma, ertesi gün uyanınca noter katibini köy alanında gördü. Sırtında sabahlık vardı. Delikanlı başını kaldırıp onu selamladı. O da çabucak başını eğdi. Sonra pencereyi kapadı. Leon bütün gün akşamın altısını iple çekti. Ne yazık ki hana girince sofranın başında Bay Bine'den başkasını göremedi. Bir gün önceki akşam yemeği delikanlı için çok önemli bir olaydı. O güne kadar hiçbir zaman ard arda iki saat bir hanımefendiyle konuşmuş değildi. Nasıl olmuştu da eskiden hiçbir zaman böyle güzel anlatamayacağı bir sürü şeyi hem de böyle bir dille anlatı vermişti ona. Eskiden beri utangaç bir insandı. Hem sıkılganlıktan hem iki yüzlülükten ileri gelen bir çekingenlik vardı onda hep. Yonville'de herkes onun kibar tavırlı bir genç olduğunu söylüyordu. Olgun insanların düşüncelerini dinliyor, Politika konusunda hiç de ateşli davranmıyordu. Bir delikanlı için bu dikkate değer bir şeydi. Sonra bazı becerileri de vardı. Sulu boya resim yapıyor, nota okumasını biliyor, akşam yemeğinden sonra kağıt oynamadığı zamanlar seve seve edebiyatla uğraşıyordu. Bay Hume bilgili olması nedeniyle ona saygı gösteriyordu. Bayan Hume de onun hatırseverliğinden hoşlanırdı. Çünkü Leon çoğu zaman bahçede Humelerin çocuklarına arkadaşlık ediyordu.